Mmm. -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tevbenin, Gazali'nin çizdiği çizgiler doğrultusunda tevbenin dört bölümünü ya da dört şartını izah edeceğini söylemişti Gazali. İhdaha, bunlardan bir tanesi. Terkü ihtiyar-i Günahı tercih. Hi terk edeceksin. Sen artık günahtan yana tavır koymayacaksın. Wa huwa an yuwattina kalbehu. Yani kalbin güçlü olacak. Kalbini demi. Ve yujarridu azmehu ala an la yaud ila'z-zembi battatan. Ve kendi kararlılığını oluşturacak bir daha günah dönmemek üzere. Fe emma entareke'z-zenbe şöyle olursa eğer günahı terk ediyor. Bu nefsihi ama içinde enne rubbema yaudu ileyhi. Yani belki tekrar günahla karşılaşabilirim düşünüyor. Ev la ya'zimu ala zalika. Böyle bir kararlılığı yok aslında. Yani günahı bırakıyor ama Ölesiye bir ciddiyetle değil. Bel yeterat dedi, tereddüt içinde hala. Fe innehu rubbemâ yaka'u lehu el'avdu. Bu tekrar geri dönebilir. Fe innehu an anizzembi. O günah işlemiyor ama gayr-ı tevbe etmedi. Günah işlemiyor olmak başka şey, Günah tercihinden vazgeçmek başka bir şey. Ve İkinci, ha, ikincisi, en yetube min zembin, günahtan tövbe edecek, kad sebeka anhu mislihu, kendisinde yapmış olduğu, geçmişteki günahtan tövbe edecek, iz lewlem yesbik anhu mislihu, Böyle bir geçmişi söz konusu olmasaydı, ne geçmişi? Bir günah dosyası var, bir geçmişi var. لَكَانَ مُتَّكِيَنْ غَيْرَ تَعِبٍ O zaman günah geçmişi olmasaydı ona biz müttaki diyecektik. Şimdi tövbekar diyoruz. Müttaki kimdir? Tercihini günah işlememekten yana koyandır takva ehli. Günahkar kimdir? Tercihini günahtan yana koyandır. Onun için bir örnek veriyor bunu anlayalım diye. E la tera ennu yasihu'l kavlu bi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle tarif edebilir miyiz? Kane muttaqiyan ani'l küfri. Kafirlikten, Söz edildiğinde Peygamber Efendimiz müttakiydi yani küfre hiç bulaşmamıştı. Walla es-sihul kawlu şöyle söyleyemeyiz. Bi annu kane taiben anil kafirlikten tövbe etti. Peygamber için denebilir mi? Haşa denemez. Hiç küfre bulaşmadı ki. Dolayısıyla günah işlemek senin bir sabıkan olduğunu gösteriyor. Onun için sana biz müttaki demiyoruz. Taib, günahtan tövbe eden diyoruz. Sabıkanı temizlemen gerekir çünkü. İz lev, iz lem yesbik anhu küfrun halin. Hiçbir şekilde Peygamberimiz Efendimiz'den küfür sadır olmadı. Dolayısıyla tövbe edecek bir şey yok ortada. Ve enne Ömer el Khattab radıyallahu anhu. Ömer bin Khattab'a gelirsek, kâne taiben anil küfri. O kafirlikten tövbe etti diyoruz. Niye? لِمَا سَبَكَ عَنْهُ Çünkü kafirliği vardı daha önce. Kafirliğini temizledi. Ömer'in daha önce kafirlik sabıkası vardı. Nasıl tövbe etti? O sabıkayı temizledi. Tövbe budur işte. Tabi buradaki örnek küfürden oldu. Müslüman içinse filan haram, filan günah, filan kabahat diye konuşacağız. وَالْتَالِسَتُونَ Üçüncü pozisyon. Anne, lütfi sebaka geçmişimiz, o günah geçmişi, yekünu misle, ma yetrükü ihtiyarı o fil menzileti ve derece ti sureti. Bu geçmişimizde söz konusu olan günah, yetrükü ihtiyarı onun o günahtan yana gösterdiği seçme hatasını menzile ve derece olarak terk edecek. Yani kökten tamamen konum olarak atacak lafis sureti şekli olarak değil. Ne demek istiyor? Şekli bırakmada veya konum olarak bırakmada örnek veriyor şimdi. Ela tara şöyle bir örneğe bakabilirsin. Enne şeyhal herimal Yaşlı ihtiyar. Elden düşmüş bir ihtiyar. Şeyh ihtiyar demek. El herime el pir olmuş, yaşlı. Ellezî katsebeka minhuz zina. Daha önce zina yapmış. Ve kat'ud tarîkî ve kat'ud tarîkî ve yol kesiciliği, eşkıyalık yapmış. İzâ erâdî en yetûbe an zâlike. Tövbe etmek istiyor. İhtiyar, elden etekten düşmüş. Zinadan ve kan gazeterlikten, eşkıyalıktan tövbe etmek istiyor. Ette, temek kunuhu ettemkem tumkinu ettevbetu la muhalata şüphesiz tövbe yapacak bu adam. Yaşlı da olsa yapacak. Iz lem anhu bâbuha, yani yaşlıdır diye günah tövbesi yapamaz diye bir kural yok. Tövbe edecek bu ihtiyar. Hangi ihtiyar ama gençliğinde zinalar yapmış. Yaşlanınca zina kapıları kapanmış ona. Tövbe etmek istiyor şimdi. Ve la yumkino terkiyi, ihtiyar zina ve tariq. Yani sen yaşlısın diye zinadan yana koyduğun tavır, yol kesiciliğine dair koyduğun tavırdan vazgeç böyle bir imkanın yok senin vazgeçme boşuna demiyoruz. İzhu ve la yakduru saat alafiy alide alikem. Ama o da bu saat şu yaşlılık halinde bunu yapamıyor artık. Falayakdur ala terkiyim. E, bu bunu terk etti de diyemiyoruz. Niye terk etti? Zaten gençlik bıraktı gitti onu. Zina açık gücü kalmadı. فَلَا يَصِحُ وَصْفُهُ بِاَنَّهُ تَارِكٌ لَهُ مُمْتَنِعُنْ عَنْهُ وَهُ عَنْهُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٌ مِّنْهُ Bu bunu bıraktı, ondan uzaklaştı diye bir şey getiremiyoruz. Böyle bir kural getiremiyoruz. Lakin o yaktr ala ma huwa mislu zinâ ve kat'u't tarîk fi'l Fakat eğer şimdi örneği inşallah iyi anlıyoruz. Ayakta zor duran 90 yaşında bir ihtiyar nasıl zina yapacak? Dolayısıyla tövbe etsin bu adam dediğimizde bu adam kadınlarla pazarlık edecek gücü kalmadığı için mi zinayı bıraktı? Yoksa gerçekten mi şekil olarak değil de ruhen öyle bir şey mi attı bu tercihi biz yapamıyoruz göremiyoruz kalbini adamın ve bir başka ayrıntı var kel kazfi vel ve nemimeti bu adam zina yapacak gücü takati olmaz ama iftira yapabilir gıybet yapabilir nemime yapabilir eğer bu yapabileceği şeylerden de tövbe ediyorsa, tövbe gücünü kullanıyor demektir bu. Kalbini temizliyor demektir. Yok gıybete, iftiraya e, ve çirkin sözlere devam ediyor, dili döndüğü için ama zina yapmıyorum diyorsa, o zaman şeklen zinayı bırakıyor. Ruhun, ruhu âlâ zinacı. İz cemî'u zâlike ma'asın. Evet bunların hepsi günah, yani gıybet de günah. Kadına iftira etmek de günah, zina da günah. Ve inken el ismi yeter ve tufikül bir kadira. Evet, hepsinde günahlar farklı farklı ama bu adam yapamayacağı şeyden mesiharice tövbe ediyor, yapacağı veya yapamayacağı ne varsa hepsinden mi tövbe ediyor? Bu bize neyi gösteriyor? Tövbe söz konusu tevbe için söz konusu ettiğimiz tercihten vazgeçmeyi yapıp yapamadığını gösteriyor. Lakin cemi'u hadil maasil fer'iyye bu ayrıntılarına girdiğimiz işte kəzif, gıbət, zina kat'u't tarik gibi günahların kulluha bi menziletin vahidetin. Hepsi bir derecededir, bir seviyededir ve yeduna menziletil bid'ati bir örnek daha çıkardı bidat bidatın bulunduğu noktanın da gerisindedir bunlar o menzilatul bidadi bidatın seviyesi de dunen menzilatil küfri Kafirliğin gerisindedir en büyük günah kafirliktir sonraki bidattır sonraki bu günahlardır saydığı günahlara dikkat ediyoruz tabi buradaki bidat imanla ilgili bidatlar imanla ilgili Allahu Teala'ya iftira olacak şeylerle ilgili bid'atleri konuşuyor. فَلِذَٰلِكَ صَحَّ مِنْهُ التَّوْبَةُ عَنْ اِذْنَا وَكَتْعَ الْطَر۪يكُ وَسَائِرِ مَا مَبَعَ مِنَ الذِّنُوبُ Bu sebeple, bu getirdiğimiz tablodan dolayı bu adamın, bu yaşlı adamın tövbesi kabuldür diyoruz. Aslında o adam el etekten düştüğü için yapmış olabilir tövbeyi olsun biz yine kabul edilir diyoruz ani ve kat'et't'tarik ve sair ma bütün bu saydığımız günahlar elletî huve âcizun 'an el-yevme fis şekil olarak bugün onları yapamıyor. Peki bugün şekil olarak yapamayacağı şeyleri bıraktığını nasıl kabul ediyoruz? Çünkü günahı şekil olarak bırakmak kolay. Ruhen, o bahsettiğimiz kökünü söküp atmak kalpten zordur. Bu adam o zoru gıybette, iftirada yapabiliyorsa öbüründe de yapabiliyor. Vele ki öbürlerine takati yetmiyor zannedelim biz. Takati yettiği şeyler var. Ağzıyla iftira edebilir bir kadına, Gaze, suçunu işleyebilir. Hayır, ondan da tövbe ediyor. Ondan da tövbe ediyorsa meselemiz ne bizim? Gerçek tövbe. Kökten söküp atmaktır günahı, kalpten tamamen çıkarmaktır. Yaşlı adam örneğini bunun olmaz bir şey olmadığını göstermek için önümüze koydu. Var rabiatu dördüncüsü, neyin dördüncüsü? Tövbenin şartları. En yekune, terku ihtiyari ilizelike. Bu tercihimizi günahın tarafına değil tövbe tarafına yapacağız. Yani günahtan kopmayı tercih edeceğiz derken bu teazimen lillahi subhanahu ve taala Allah'a saygıdan olmalı. Tövbenin sebebi bu olmalı. Ve hadar min sehatihi ve Allah'ın gazabından ve korkunç azabından kendini güvende görmek için olmalı bu. Mujarradan la li ragbetin Yani bu dünyevi bir arzudan kaynaklanma. Ev rahbetin minen ya da insanlardan korkuyor yakaladılar dövecekler beni. Ev talabi's senain ve ya da övsünler ses gelsin maşallah genç yaşta tövbe etti desinler. Ev da'fin fi'n nefsi ya da artık dayanamıyor, hastalandı, bünyesi zayıfladı. Ev fakrin, fakir artık kimse de iş vermiyor, günahkar diye, alkolik diye vermiyorlar e, sadaka. Alkolü tövbe ettim diyor, sadaka versinler diye böyle bir şey olmayacak. Ev gayri delike veya diğerleri. Bu bunlar olmayacak. Sadece ne olacak? Tezimen lillah. Allah'a ta'zimdan kaynaklanacak. Fe hadi şeraitut ve erkanuha. İşte bunlar tövbenin şartları ve bölümleridir. فَيْزَا <gülüyor> حُسِّلَتْ Bunlar elde edilir <gülüyor> ve tamamlanırsa فَهِيَ تَوْبَةٌ حَقِيْكَةٌ صَادِكَةٌ O doğru ve gerçek bir tövbedir. Evet, gazalimiz bizim tövbe dediğimiz şeyi açtı. Neyini açtı? Iç, iç bölümlerini, iç parçalarını bize gösterdi. Tövbenin dille yapılıp Ya Rabbi ben filan günahımdan tövbe ettim, beni af buyur. Dedi mi bir mümin? Ve gerçekse bu sözü tövbe etmiştir. Kısacası bu. Ne yapıyor Gazali bize? Bu kadar yoğun bir şekilde bunun içe oturmuş sindirilmiş ve peşi takip edilebilir nasıl olacağını tarif ediyor bunu yakaladık mı biiznillahü teala çok ileri gidilmiş tövbe konusu anlaşılmış olur ne gibi biliyor musunuz bir insanın fatihayı oku dendiğinde tecvid yok talim yok okudu met yok gunne yok ihfa yok Okudu. Namazı kabul olur mu? Olur. Kur'an okudu çünkü. Cebrail aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği Kur'an'ı oku dediğimizde o değil o. O kadar da değil. Sadece namazı kabul olacak kadar o. O zaman tecbit lazım. Tealim lazım. Harfler yerli yerinde olacak. Eğer elhamdülillahi rabbil alemin dersen Cebrail'in indirdiği Kur'an gibi olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye yeni öğrenen birisinin rehçesiyle okursan namaz olur o kadar. Başka bir çaren olmadığı için. Tövbe de böyle. Tövbenin tecvidi, tashi hurufu, ihfası, şeddesi, izharı, onları anlatıyor vesaire. Bizi tövbeyi içine sindirmiş, tövbenin mantığını anlamış bir Müslüman yapmak istiyor. Niye? Tekrar Tövbe edilecek işler yapmasın Müslüman diye. Tövbeyi nasıl ve niye yaptığını anlarsa Müslüman yeni günahlar işlemeye cüret edemez. Eğer bunu anlamadan tövbe ederse her gün tövbe etmesi gerekir. Her gün tövbelik işler yapabilir maazallah. Bu arada tabii tövbe diyoruz biz. E, tövbelerin, tövbenin... E, bir kul ile Rabbi arasında olabileceğini yani tövbe gerektirecek suçun kul ile Rabbi arasında olabileceğini bir de kul ile mahlukattan birisi arasında diğer kulla mesela olabileceğini düşünmemiz lazım. Yani tövbe deyince neredense hep böyle zina, kumar akla geliyor sadece. Hayır. Allah-u Teala ile bir sorun yaşıyorsan sen emrettiğini yapmadığın için veyahut da yapma dediğini yaptığın için tövbelik bir iş yaptın. Aynı şekilde Allah kimsenin malına uzanmayacaksın. Kimsenin aleyhinde gıybet etmeyeceksin. Kim hiçbir insanı üzmeyeceksin, dövmeyeceksin buyurduğu halde bir insana eziyet ettiysen. E, bu da allah Teala'ya karşı bir kabahat ama... Alacaklısı insan. Bütün bunların hepsine tövbenin nerelerde geçerli olduğu açısından bakıyoruz. Şimdi burada rahmetullah aleyh gazaliğimiz emmâ mukaddimâtu tövbeti feselâsetun Şimdi ne dedik? Tövbe var. Ama burada tuttu vezali. Tövbenin mukaddimeleri diyor. Yani tövbeye hazırlık. Eğer bu hazırlığı anlarsa bir Müslüman şuurlu tövbe yapar. Hazırlığı anlamazsa tövbe et tövbe eder. Niye tövbe ettiğinden haberdar olmaz. Hızlı bir şekilde bunu da okuyalım. اَمَّا مُقَدِّمَاتِ اتْتَوْبَةِ فَسَلَاسُونَ Tövbenin mukaddimesi yani öncülleri üç şeydir. İhdaha birincisi zikru gayeti kabhiz zunubi. Zikr hatırlamak demek. Gayeti büyük çapta kabhiz zunubi günahın çirkinliğini en üst derecede hatırlamak lazım. Ne konuşuyoruz? Alkol. Alkol. Diyen, bu ses tonuyla söylüyorsa, alkol. Diyen gibi bir his taşımıyor demektir. Alkolden tövbe etmek, alkolün ağırlığını anlamamayı gösteriyor. Alkolden tövbe. Yani bir örnek veriyorum. Bir günahı anarken bile onun ağırlığına dair, o günahın ağırlığına dair bir hissiyat olmalı insanın içinde. Bir bu. Çünkü eğer mesela faizi başka türlü mi olmuyor diye görüyorsan insan tövbeye bir türlü koşar. Faizi Allah ve peygamberiyle savaşmaktır diye görüyorsan tövbeye bir türlü koşarsın. Onun için hocalar Allah'a davet edenler günahları Allahu Teala'nın ve peygamberinin tarif ettiği gibi tarif etmeleri lazım. Bir insan öldüreni kötü bir cinayet diye tarif edemezsin. Bütün insanları öldürmüş gibisin diye tarif edeceksin. Allah öyle tarif ediyor. Fekennme katala'n nas bütün insanları öldürmüş gibisin diyor Allah bunu kalkıp da çok kötü bir eylem diye tanıtamazsın. Zinayı suç diye tanıtamazsın. Faizi Allah'la savaşmaktır. İslam'la savaşmaktır diye tarif edeceksin. Günahın hacmi Allah'ın koyduğu hacimde olmalı. Kul bunu idrak etmeli ki ona göre tövbe atmosferini kendisinde hazırlasın. Eğer bir hoca, mesela mesela sol elle yemek yemeyi, bu da Peygamber Efendimizin yasakladığı bir şeydir. Ama zina ile karşılaştırıldığında, e, sol elle yemek üç günahsa, zina üç trilyon günahtır. Hatta ve hatta, hırsızlık bir günahtır. Müslüman hırsızlık yapınca kolu kesilir, büyük bir suçtur. Ama faizle karşılaştırıldığında hırsızlığın yüz bin katıdır belki faizlik. Daha da fazla belki. Faiz çok daha kötü. Bu ne kol kesmeni gerektirecek hırsızlık hafif bir şey anlamına geliyor. Ne sol elle yemek yemek hafif bir şey anlamına geliyor. Neticede hepsini Allah yasakladı. Bizim için hepsi yasak. Ama tanıtım kapasitelerimiz Allah'ın ve peygamberinin tarif ettiği gibi olmalı. Bu ağırlığı yakaladı mı mümin? Ona göre de tövbe koşusu hazırlar kendisi için. Tövbeye o çapta kendisini hazırlar. Birincisi bu. Zikru Günahların büyüklüğünün ve çirkinliğinin o büyüklükte tanınması. Vessaniyetu. İkincisi de zikrü şiddet gurbet Allah Teala gurbet ceza Allahın cezasının şiddeti ve elimi sahati ve gıdıbi eldili la taqte leke bii hiç bir şekilde gücünün yetmeyeceği Allahın gazabını hatırlamak bir, günahın boyutu hakkında tam düşünme. İki, o günahta seni cezalandıracak olan Allah'ın azabının şiddeti hakkında düşünmek. Allah azab olarak ne ile tehdit ediyor? Cehennemle. Cehennem deyince, evdeki kombisinin yaktığı ateşi, Allah orada büyük bir kazan olarak yakacak zanneden günahından tövbe etmez. Erteler günahını. Hacca gidince tövbe ederim diye düşünür. Günahı ceza verirken Allah hangi cezayı verecek diye düşündüğünde gerçek manada cehennemi ayetlerin tarif ettiği gibi Hadis-i şeriflerin tarif ettiği gibi cehennemi bilen biri işlemez zaten günah. Hadi işledi diyelim üzerinden aylar geçiremez o günah. Tövbesini yapar muhakkak. Çünkü cehennemin şiddetini Allah azap etmeyi dilediği zaman o azaba güç yetirilemeyeceğini anlamıştır o. Dolayısıyla şunu biz çok iyi söyleyebiliriz yani çok rahat söyleyebiliriz. Her günah erteleme, savsaklama hastalığı aynı zamanda cehennemi bilmemektir. Teşbih olsun diye söyleyelim. Teşbih olsun diye. Bir insanı, annesi bak döverim ha diye tehdit ederken veya bir polis elinde jopla bak vururum ha derken hangisinden daha fazla ürküyordur? Annesi nasıl olsa dövmez diye umut olduğu için annesini takmadan yapacağını yapıyordur. Büyük ihtimalle. Ama polisle uğraşmak istemez. Çünkü polis vurdu mu vurur. Vuracağım derse vurur. Bir insanın cehennemin hakikati dünyadaki ateşlere filan benzemez. Çok ağladım, beni buradan çıkarın itfaiyeyi çağırın yaktınız her tarafımı diye mızmız mız edince melekler itfaiye mi çağıracak cehennemde söndürmek için bunun ateşini? Yok. Ebedi yanacak. Zina için, kumar için, faiz için, tövbe gereken ne kadar günah varsa tövbe etmeden giderse hepsi için yanacak. Bu kadar büyük tehditten mümin ne zaman ürkmez? Ya imanında şüphe vardır. Olmaz cehennem filan düşünüyordur. Maazallah. O zaman mümin değil. Ya da Allah'ın azabını tanımıyor. Allah'ın azabını anlamıyor. Her ikisi de cahillik. Ve salisetü üçüncüsü. Birinci ne dedik? Günahın çirkinliğini düşünecek. En üst derecede. iki Allah'ın azabının büyüklüğünü düşünecek. Üç, zikru da'fike zayıflığını yani cüssenin küçüklüğünü ve kılleti hîletike fî ve Allah'ın azabı önünde çaresizliğini düşünecek. Tamam cehennem büyük, benim de zaten yanmaz bir bedenim var dese korkmayacak. Cehennem büyük, dünyadaki sobaya bile dayanamıyorum, demlik. Neticede çay suyu içtiğimiz çay ağzımıza koyduğumuz çayın harareti elimize döküldüğünde elimiz yanıyor. Dilimiz bile elimizden daha dayanıklı demek ki. Benim bu kadar cılız elim cehennemde ne yapar ya diye düşünecek. Fe men la harra Güneşin sıcağına dayanamayan yaz günlerinde velat <gülüyor> bir polisin yumruğuna dayanamayan la'tme yumruk vurmak demek vakarsa nemletin bir karınca ısırınca ona dayanamayan keyfe ihtamelu harra nar cehennem cehennemin ateşine nasıl dayanır ve darbe maqam'a zebanilerin demirden kırbaçlarına nasıl dayanır zebaniler kimdir cehennem bekçileri ve veli's حي... و... و... و... و... و... و... و... deve boynu gibi kalın yılan sokmalarına nasıl diyor cehennemde yılanlar sokacak azap çekeceksin ve akare be katır büyüklüğünde akrepler onu soktuğunda nasıl dayanacak hulikat nari bunlar hepsi ateşten yaratılmış üstelik dünya yılanı değil, fi helak olmak için, Allah'ın azabını görmek için yaratılmış o cehennemde. Bunlara nasıl dayanacak? Nauḍu billâhi, Allah'a sığınırız. Min ve adabi kızmasından ve azabından Allah'a sığınırız. Ne dedik? Tövbe dört kademede olacak, dört şuuru taşıyacak dedik. Sonra da Rezalimiz rahmetullahi aleyh dedi ki Tövbenin bir mukaddimesi olacak insanda. Bu mukaddime zihnimizdeki zihnimizdeki oluşumdur. Nedir o? Bir, sen bir defa Müslüman olarak bu günahın büyüklüğünü sen bileceksin. Oldu bittiye getirmeyeceksin günahı. İki, bu a günah adı a günah diyelim. Buna bir tehdit yapan Allah var Celle Celaluhu. ve Allah ceza vereceğim buna diyor. O cezanın büyüklüğünü tasavvur edeceksin. Üç senin pasifliğini ve çaresizliğini tasavvur edeceksin. Bu üç şeyi düşünen mümin zaten günah işlemez. İşlediyse de tövbe eder. Tövbe eder. Neden? Çünkü günahı yakıştıramıyor kendisine. Çünkü Allah'ın azabının dayanılmaz olduğunu biliyor. Çünkü kendisinin çaresiz olduğunu biliyor. Bu nedenle herhalde bir tarikat dersine girecek olana önce tövbe teklif edilir. Tövbe al denir. Çünkü Allah'ı zikredeceksin. Allahu Teala'ya İbadet yapmak için geldin. E, tövbe etmezsen, o eski bataklıklar sendeyken, e nasıl Allah Teala'nın rızasını kazanacak? Zikirler yapacaksın, tesbihat yapacaksın, hiçbir şey yapamazsın. Önce tövbe et denir. İnsanın yeni elbiselerini giymesi için de önce banyo yapması gerekir. İnşaatta toz toprak içinde çalıştın, ondan sonra da bembeyaz gömleği giydin. Ne olacak ki? Yerken kirlenecek o gömlek zaten. Ellerin o gömleği kirlendirecek senin. Tevbe'yi nereye oturtuyor Gazali? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Rahmetullahi aleyh. Bu cümleyi de bitirelim. Ve ida vaadtu ala hazihi'l Bu sözün ettiğimiz şeyleri yerine getirirsen ve avveteha ana'l leyl ve Gece gündüz bunları düşünürsen, fî inna se tâmiyuk alat ta'übetin nasuhi bunlar seni nasuh bir günahlara karşı nasuh bir tevbeye götürecek. Vâllâhu'l muwaffiku bî fadlihi, fazlı keremiyle Allah'tır başarıyı veren demiş. Burada anlamamıza yardım etmesi bakımından. Ee, kitaplarımızda zikredilen e, anlamlı bir tevbe sürecini e, özetlemek istiyorum. Çünkü Gazali niye bunu derinleştirdi? Tevbe otursun Müslümanda hayat tarzı olsun diye. Evet devam edecek bu konuyu incelemeye ama biz tevbeyi kendimiz bir anlamlandırmamız lazım. Bunun için eski alimler Tövbeyi on basamakta oturtmuşlar. Şu On şeyi yaparsan tövbe oturur demişler. Ya da tövbe psikolojisini yakalarsın demişler. Aksi takdirde tövbe yaparsın o tövben tövbelik işler getirir sana. Olabilir. Maazallah. Birincisi o iş neyse işin vazgeçimini olacaksın. Mesela neydi? Alkoldü maazallah. Alkolü bırakacaksın. İkincisi bir daha alkol konuşmayacaksın demiş. Alkolse eğer konumuz. Onu konuşmayacaksın. Üçüncüsü alkolse eğer söz konusu olan onun çağrıştırıcısı olan şeylerle bir araya gelmeyeceksin. Alkolü niye içiyordun? Çok efkarlandığın için. Efkar ortamından uzak duracaksın. Dördüncüsü o günahın peşinde koşmanı gerektirecek ortamdan kaçacaksın. Neydi mesela? Arkadaşların bulunduğu kahveye gidiyordun. Onlar orada sana o kahveye gitmeyeceksin bir daha. Beşincisi, o günahın gözüne çarptığı yerde gözünü kapatacaksın. Göz görünce beyine düşün bunu diyecek çünkü. Eski lezzeti sana hatırlatacak. Sonra kulaklarını o günaha tıkayacaksın. Sonra o günahı düşünmeyi bile kendine yasaklayacaksın. Ve 7. 8. olarak da o günahın tövbesini zamanında yapmadığın için gecikmiş tövben için kendini ayıplayacaksın. Dokuzuncusu da Allahu Teala'nın rızası yerine ben bu günahı niye gittim? Gazali buna ne demişti? Seçim yaparken günahtan tarafa seçim yapmıştık. Bunun tövbesini yapacaksın. Çünkü bu bir seçim hatasıydı. Seçim hatasını mümin yapmamalıydı. Ve tövbe konusundaki başarısızlığını yorumlayacaksın kendi kendine. Bu günahı ben bir yıl önce işledim. Bugün bir yıl sonra tövbe ettim. Demek ki bir yıl geriden gidiyorum ben iman konusunda diye tefekkürün olacak demişler. Bunlar herhangi bir şart olarak değil ama tövbeyi de namaz gibi, oruç gibi, Kur'an okumak gibi, ibadet olarak görmek için bu altyapının oluşması lazım. Eğer tövbeyi biz ibadet çeşitlerinden bir ibadet olarak görmez de, görmez de sadece sarhoşların, zinakarların kurtuluş reçetesi olarak görürsek tövbe, işte bu bahsettiğimiz şekilde kıymeti bilinmemiş bir ibadet olur maazallah. Halbuki tövbe tıpkı namaz gibi ibadet. Allah-u Teala Namaz kılın buyurduğu gibi tövbe de edin buyuruyor. E benim hiçbir günahım yoktur. Buyur sen tövbeye şimdi. Bu iddia çok kaba bir iddia. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve geçmiş günahları mağfiret edildiği halde Afallahu ank diyor Kur'an-ı Kerim 13. Allah seni mağfiret buyursun diyor. Buyurdu da nitekim. Ben yetmiş defadan fazla Rabbime istiğfar ederim diyor. Hangi günahından ya Resulullah desen cevabı yok bunun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar titiz davranırken bu meselede benim ne bir günahım yok ben tertemiz yaşıyorum diyen zaten o sözüyle tövbe edilecek bir iş yapmış oluyor. Devam edeceğiz. Vezalemizin açtığı ufukta tövbenin Ruhunu yakalamaya inşallah inşaallah. Sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sallihamu ve sallihamu aleyhi ve